Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Avrupa Birliği'nin 27 lideri geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 6 saatlik bir video konferansın ardından koronavirüs ekonomik kurtarma planını koordine etme konusunda anlaştı. Yapılan açıklamada planın detaylarının üzerinde çalışacağı belirtildi. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin iklim kriziyle mücadele amacını tanımlamak için kullandığı yeşil dönüşümle tutarlı olmasının gerekliliğinin kabul edildiği ifade edildi. 300'den fazla iklim değişikliği kampanya grubundan oluşan Küresel Sivil Toplum Koalisyonu, hükümetleri düşük karbonlu bir geleceğe geçişi hızlandırmak için koronavirüs ekonomik kurtarma paketini kullanmaya çağırdı. 350.org'un yöneticisi May Bove yaptığı açıklamada Şu anda yapılacak seçimler önümüzdeki yıllarda toplumumuzu şekillendirecek dedi. Hükümetler 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görünmeyen seviyelerdeki ekonomik çöküşü kurtarmak için çabalarken birçok politikacı, ekonomist ve kampanyacı alınan önlemlerin kömür, petrol ve gazdan uzaklaşmayı hızlandırmak için kullanılması gerektiğini söylüyor. Konya'da yapılmak istenen ılgın kömürlü termik santrali için kömür havzası olarak planlanan 3 farklı höyük birinci derecede arkeolojik sit alanı iken sit derecesi düşürülmüş ve 3. derecede arkeolojik sit olarak tescil edilmişti. Konya 2. İdare Mahkemesi ise höyüklerin 1. derecede arkeolojik sit olarak kalması gerektiğine karar vermişti. Davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı ve davalı yanında müdahil özel şirketin ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması için yaptığı istinaf başvurusu Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi tarafından reddedildi. Ekolojik Kollektifi Derneği'nden davanın avukatı Fevzi Özlüer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu karara karşı ilgili şirket bir çet başvurusunda bulundu. Konya Ilgın'da bir yandan sit alanlarının korunması çabamız devam ederken, diğer yandansa pek çok maden izni için başvurular sürüyor. Arama faaliyetlerinin çet sürecinden muaf tutulması, arama ve işletme faaliyetlerinin birlikte planlanmaması gelecekte bu koruma kararlarının da fiilen uygulanmamasına yol açabilir. Konya, tarım ve hayvancılık ve tarih ekseninde şirketlerin çevresel maliyetleri üstlenmedikleri çok karlı yatırımlara yönelmesi halinde Türkiye'yi besleme kapasitesiyle birlikte tarihsel önemini de yitirebilir. Bu nedenle süreci izlemeye devam edeceğiz, dedi. Kuzey Doğa Derneği'nin verici taktığı bir kıyık kuşu türü olan Koca Göz'ün 2200 30 kilometre uçarak Irak, İran, Suriye gibi birçok kurak ülkeyi geçtiği gözlendi. Aras Nehri kıyısında üreyen ve Türkiye'de de kuş türleri arasında çok ender görülen Kocagöz, Tarım ve Orman Bakanlığı, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Utah, Koç, Iğdır ve Kafkas Üniversiteleri işbirliğinde hazırlanan proje kapsamında Kuzey Doğa Derneği tarafından verici takılmıştı. Ekipler Koca Gözün sulak alanları tercih eden bir kıyı kuşu türü olmasına rağmen göçü sırasında çölleri ve 3172 metre yüksekliğindeki bir dağı aşarak 2230 kilometre uçtuğunu tespit etti. Utah ve Koç Üniversiteleri Öğretim Üyesi Kuzey Doğa Derneği Başkanı Doçent Doktor Çağın Şekercioğlu Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada dernek olarak bir ilki daha gerçekleştirdiklerini söyledi. Kuzey Doğa Derneği'nden bir başka haberle devam edelim. Derneğin başlattığı çalışma kapsamında Doğu Anadolu'da verici takılan kurtlar 4 mevsim takip ediliyor. Bölgede biyolojik çeşitliliği korumaya çalışan Kuzey Doğa Derneği ekibi Kars'ta 1 metre karlarla kaplı ormanlık ve dağlık arazide kurtları araştırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca desteklenen çalışma ayrıca bir... Doğal gaz boru hattı şirketi tarafından da destekleniyor. Çalışma bölgedeki kurtların hareketlerini an be an izliyor. Kurtların GPS ve GPS'ten takip edildiği projede dernek üyeleri verici takılan Kars'ta 4 olmak üzere bölge genelinde 26 kurdun göç ve güzergahlarını gözlüyor. Evet. Kurtların da popülasyonları tehlike altında. Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Adana Tabip Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yoksul halka ücretsiz kömür dağıtılmasını durdurması için başvuruda bulundu, dava açtı. Başvuruda kömür yerine ailelere ücretsiz elektrik verilmesi ve yoksul semtlere güneş enerjisi sistemleri kurulması önerildi. Oralık ayında yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine ise bir araya gelen kurumlar Danıştay'a dava açtı. Konuyla ilgili Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri'nin gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal bir açıklama yaptı. Artık kömür tüketme lüksümüz yok. Sistemi dönüştürmek, iklim sistemini ve gezegeni korumak, kömür ve petrol kartellerine ve onların uzantılarına karşı mücadele etmek zorundayız. Kaybedecek zamanımız yok dendi. Hem hava kirliliğiyle hem de iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde. İklim aktivisti çocukların oluşturduğu Gelecek İçin Cumalar, Türkiye eylemcileri kendi yazdıkları ve seslendirdikleri Dünya Evim ve Yanıyorsa adlı şarkılarını ve çektikleri videoyu paylaştılar. Video 3 Nisan'da tüm dünyada koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamında gerçekleştirdik. Dijital iklim grevi öncesinde yayınlandı. Evet 3 Nisan'da tüm dünyayı iklim grevine çağırıyor